Akra FM frekanslarından bizi dinleyen bütün dinleyenlerimizi sevgi, saygı ve selamlarımızla yeni bir İslam bilginleri ve icatları programımıza daha başlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Kur'ani bir kavram olarak, dinimizin en önemli terimlerinden biri kabul edilen ilim, Müslümanlar için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Müslümanların bilgi edinme çalışmalarına yön veren, onların meselelere bakış açısını belirleyen de, Kur'an ayetleridir. Kısaca, İslam'da ilmin kaynağı ve bilgi edinme yollarının belirleyicisi, Kur'an-ı Kerim'dir. Bu çerçeveden bakıldığında İslam'la modern bilimin karşı karşıya gelmesi de birilerinin böyle istemelerine veya böyle göstermelerine rağmen mümkün değildir. Hiç şüphe yok ki İslam bilgiye daima en yüksek değeri vermiş ve bilgiyi Allah'a ulaşmanın asli vasıtası olarak görmüştür. Bilgi Tasavvuftaki marifetullah terimindeki en yüksek anlamından, insanın günlük yaşayışını ilgilendiren en basit yorumuna kadar, İslam medeniyetine hakim olmuş ve bilgi arayışı, İslam toplumunun dini hayatının merkezi haline gelmiştir. İslam'ın temel unsurları yani Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerle Sünnet-i Şerifler incelendiğinde İslam'ın bakış açısına merkez oluşturan bilgi türü ortaya çıkmıştır. Bu bilgi bağımsız bir alem düşüncesine dayalı olmayıp fiziksel gerçeklik dünyasını ilgilendirmekle birlikte kutsal olan bir bilgidir. Hiçbir şekilde hep çekirdek halinde kalan modern bir bilim olmayıp, en derin anlamıyla doğa bilimi bilgisidir. İslam'ın bilim olarak adlandırılabilecek, günümüz nitelemelerine göre olan her türlü bilgi türünü daha da geliştirmiş olduğunu, hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekir. İslam, eski Grek İskenderiye, Fars ve Hint dünyasındaki bilimleri iyice inceleyip sindirdikten sonra, Modern uygarlık öncesinin bilim konusundaki en dikkat eder bilimsel geleneklerini ortaya koymuştur. Nasreddin Tusi'nin astronomi ile ilgili yazıları, Biruni'nin jeodezi ve coğrafyayla ilgili çalışmaları, Razi veya İbn Sina'nın tıbbi ve farmakolojik eserleri, İbn Heysem'in fizik ve özellikle optikle ilgili incelemeleri veya Kıyasettin, Cemşid'in matematik araştırmaları sadece İslam medeniyetinde değil, genel olarak dünya bilim tarihinin hangi ölçüyle ölçülürse ölçülsün, en büyük başarıları arasında yer alır. Bununla birlikte, Müslümanlarca geliştirilen bilimlerden hiçbiri, modern bilimin yaptığı gibi, İslam'a karşı bir tavır almamıştır. Geleneksel eğitim kurumu olan medreselerde, Hayyam'ın Cebren'i ve Cabir bin Hayyan'ın simyasını okuyan Müslüman öğrenciler, modern kimya ve matematik öğrenimi gördükten sonra, dininden kopan günümüz öğrencileri gibi dinden uzaklaşmamışlar, ibadetlerini terk etmemişlerdir. La dini karakterli olan modern bilimin, İslam'ın bilimsel niteliklerini göstermemesi hali dahil, Allah'ı saf dışı bırakma temeline dayalı bu tür bilimlerin, İslam'ın inanç kalesinin temellerini bozarak gelişmesine ve yayılmasına engel olamayacağı aşikardır. Değerli dinleyenler, İslam'ın dünya görüşüne karşı çıkan modern bilimin özel öğretilerini bir yana bırakırsak, modern bilimin ve genelde modern düşüncenin, İslam'ın bilgi anlayışıyla çatışan genel bir özelliğinin olduğu her zaman görülmektedir. Geleneksel İslami öğretide, bütün bilgi biçimleri birbiriyle bağlantılıdır ve Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi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 Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah, insanlara düşünüp ibret alsınlar diye, işte böyle misaller veriyor. Her şeyden önce, kainatla ilgili bir ağaçtan söz eden bu ayeti kerime, varlığın hallerine olduğu kadar, bilginin derecelerine de işaret etmektedir. Yalnızca bir tek temel bilgi vardır. O da bir olanın üstün bilgisidir. Diğer bütün bilgiler şu veya bu yolla, bu bilgiye bağlıdırlar. Allahü Teala, bilginin temelini teşkil eden güzel sözü, bizim anlamamız için, kökü sağlam, sabit, yıkılmayan, kurumayan, dalları yer ve gök semasına tutunmuş, meyvesi güzel olan bir ağaca benzetmektedir. Bazı müfessirlerce bu ağaç, marifetullah ağacıdır. Ve her yerinde Allah-u Teala mevcuttur. İşte asıl bilim adamları, kalplerine bu marifetullah ağacı dikili olanlardır. İslam bilim adamlarının kalplerindeki bu marifetullah ağacı, Onları ayrıca hikmet sahibi de yapmaktaydı. Bugün her adım başında birçok bilim adamına rastlamak mümkünken, en gerekli durumlarda bile ehli hikmet bir insan bulabilmek için Diyojen gibi güp gündüz elinde fener, en gizli köşelerde dolaşmak gerekiyor. <Gülüyor> Her zaman bir adım önde. Değerledin yener. İslam kültür çevresinde bütün bilimlerin kabulüyle özümsenme dönemi içinde Yabancı bilimleri alıp benimseme süreci Avrupa'dan çok farklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Şüphesiz ki genç İslam toplumunun ilk yüzyıldaki başarısı sadece çeviri yoluyla olmamıştır. Yeni bir dinle birlikte Müslümanlığı kabul edenler kendileri için çok yeni olan düşünsel problemlerle uğraşmaya hızla itilmişler ve özellikle yazı sanatını öğrenmeye yönelik, şaşırtıcı bir alaka göstermişlerdir. Müslümanların, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözlerini, yani hadislerini yoğun bir şekilde toplama ve yazılı olarak muhafaza etme gayretleri, kendine özgü kuralları olan ve modern dönem araştırmacılarınca sıklıkla yanlış anlaşılan bir rivayet biliminin meydana gelmesini sağlamıştır. Bu çerçeveden bakıldığında, hukukla ilgili en erken yazılı kaynaklarda da, Hicri birinci, miladi yedinci yüzyılda, hatta bu yüzyılın ilk yarısında rastlanabilmektedir. Yabancı bilim ve kültür mirasının kabul süreci ise, Hicri ikinci, miladi sekizinci yüzyılda hızla gelişti ve çağın hemen hemen bütün bilim dallarını kapsayacak boyuta ulaştı. Bu dönemin kaynakları sadece doğrudan doğruya Grekçeden ya da dolaylı olarak Süryanice'den çevrilen eserlerden değil, orta dönem Farsça'dan çevrilen eserlerden de oluşmuştur. Alıp benimseme yeteneği çok çeşitli uygun koşullar sayesinde sürekli gelişti. Burada intikal süreci denildiğinde elbette sadece kitap çevirileri ve bunun etkileri düşünülemez. Doğu Akdeniz'in fethedilen ülkelerindeki kültür merkezleri temsilcilerinin bir süre Müslümanların hocaları olarak oynadıkları rolde Farsça konuşulan bölgelerden çıkan bilim ve kültür taşıyıcılarının önemi çok büyüktür. Harmanlanmaya uğrayan bilim alanlarının etkisiyle İslam'da astronomi, astroloji, matematik, coğrafya ve tıp gibi dallarda hızlanmış bir kabul süreci gözlenmektedir. Hicri 2. Miladi 8. yüzyılın ilk yarısında, İslam kültüründe sosyal bilimler alanında gerçekleşen gelişme, olağanüstü büyüklükteydi. Hadis bilimleri ve önceleri tek tek konularla sınırlı yazılan hukuka dair eserler, konulara göre düzenlenen hacimli külliyatlar halini aldı. Ayrıca hadis biliminde metodoloji gelişmeye başladı. Tarih bilimi de hacim ve içerik bakımından gelişti. Fetihler tarihine dair yazılan kitaplar, o ülkelerin coğrafi açıdan tanıtımına da yer veriyorlardı. Bütün bunlara paralel olarak, dille ilgili dalların gelişimi de, aynı yüzyılda dikkat çekici canlılıkta gelişme gösterdi. Bütün bu oluşumlar ve eş zamanla devam eden gelişim, ne kadar ilim dalı varsa, hepsinde çok büyük atılımlar meydana getirdi. Her bir bilim adamı kendi öncülerinin eserleri üzerine yeni şeyler inşa ederek bunları olabildiğince genişletiyor ve vazgeçilmez eserler haline getiriyordu. Tabii bunda dönemin bilimle ilgilenen yöneticilerinin de payı büyüktü. Zira onlar özellikle bilim alanına vakıf olanlar bilim adamlarının çalışmalarını kolaylaştırıyor, temin edilen bütün eserleri Arapçaya çevirtiyor veya eski çevirileri yenilettiriyorlardı. Bu sürecin devamında da, kendilerini eskilerin bildikleri ve bulduklarıyla mücehhez kılan, Ardında da kendi bulduklarını bunlara ilave ederek geliştiren Müslüman bilim adamlarının, Avrupalı bilim adamlarını 18. yüzyıla kadar süren ve bilimin her dalında görülen bir şekilde etkiledikleri, gayet açık ve seçik görülmekte ve ilim çevrelerince tespit edilmektedir. Burada İslam matematikçilerinin batılı matematikçiler üzerindeki etkilerine göz atacak olursak, 17. yüzyıla kadar sürdüğü görülen bu etkinin çeşitli şekillerde devam ettiği anlaşılmaktadır. Öyle ki üçüncü dereceden denklem formlarını ve çözüm yöntemlerini bulan ve bu konuya hasredilmiş ilk yazılı risaleyi kaleme Kaleme alanında yine Müslüman bir bilim adamı olduğunu görmekteyiz. Bu bilgiyi Ömer Hayyam'dan öğreniyoruz. Gerçi Hayyam bu eseri bizzat görmemişti ama, bir çağdaşı vasıtasıyla o eser hakkında bilgi sahibi olmuştu. Ömer Hayyam'ın bize kadar ulaşan, Frans Wopek tarafından 150 yıl önce incelenerek Fransızca'ya çevrilen ve yayınlanan cebir konulu eseri, El-Berahin Ala Mesail El-Cevr Vel-Mukabele, İslam matematiğinde cebrin geçirdiği gelişimin bir yansıması olarak kabul edilebilir. Peki söz buraya gelmişken, ilim alanında söz sahibi olan ancak her nedense garip bir şekilde birileri tarafından ülkemize sadece şarapla anılan ve hatırlanan, oysa daha yaşadığı dönemde i̇bn Sina'dan sonra doğunun yetiştirdiği en büyük bilgin, Horasan'ın yıldızı, Acem ve Arap Irak'ının dahisi, felosofların prensi olarak kabul edilen, Zamanının bütün bilgilerini bilen Ömer Hayyam kimdir, ne yapmıştır? Şimdi onu tanımaya çalışalım efendim. Ömer Hayyam Selçuklu devrinin tanınmış alim, şair, matematikçi ve astronomlarındandır. E-Haki'nin fevkalade kuvvetli bir hafızaya sahip, dil, fıkıh, tarih ve kıraat sahasında geniş bilgisi bulunan, matematik, tıp ve diğer akli ilimlerde eşsizdir diye bahsettiği Ömer Hayyam'ın asıl adı, Gıyasettin Ebul Feth bin, İbrahim el -Hayyam'dır. Batıda Zelt Maçır adıyla tanınmıştır. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişabur kentinde doğmuştur. Ömer'in babasının mesleği çadırcılıktı. Şiirlerinde mahlas olarak kullandığı çadırcı anlamına gelen el-Hayyam lakabını babasının mesleğinden almış ve Ömer Hayyam olarak meşhur olmuştur. Fakat o, bu lakabın çok ötesinde işlere imza atmıştır. Hayatı, gençlik yılları kesin olarak bilinmemekte beraber, hayatıyla ilgili olayları anlatan bazı kitaplardan, mantık, felsefe, matematik, fizik, astronomi, tıp, şiir ve müzik konularında çalıştığı, bu alanlarda düzenli bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. muruldu Tüm dünyada 24 saat sizinle. Tüm dünyada 24 saat sizin. www.akradio.net. Radyonuz Akre FM frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programımızda bugün ünlü bilgin Ömer Hayyam'ı anlatmaya çalışıyoruz efendim. İran'ın Selçuklular yönetiminde olduğu bir çağda yetişen Ömer Hayyam, ilmini genişletmek için zamanının ilim merkezleri olan Horasan ülkesindeki büyük şehirleri Semerkant, İsfahan, Belh, Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi ve bir ara Bağdat'a da gitti. Zamanının hükümdarlarından, özellikle Selçuklu Sultanı Melikşah ve Karahanlılardan, şems Mülk'ten büyük yakınlık gördü. Saraylarında, meclislerinde bulundu. Önceleri Nasur İddin Mansur'dan ders alan Hayyam, reşid Cami-ü Tevarih adlı eserinde anlattığına göre, Nizamül Mülk ve Hasan Sabbah'la aynı medresede, zamanın ünlü alemi, Vaffakettin Abdüllatif İbni el-Lübat'la, matematikçi Hacı Ali'den eğitim görmüş, ve hayatı boyunca her ikisiyle de ilişkisini koparmamıştır. Emin Maluf gibi bazı yazarlar, Hasan Sabbah'ın rey kentinden olduğu, Nizamül Mülk'ün de yaşça Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah'tan büyük olduğunu ve buna dayanarak aynı medresede eğitim görmediklerini belirtmekteyseler de yine de Ömer Hayyam, Hasan Sabbah ve Nizamül Mülk'ün ilişki içinde olduklarını inkar etmemektedirler. Öğrenimi tamamlayan Ömer Hayyam. Meşhur bir şair olmakla beraber ilim sahasında bilhassa cebirdeki çalışmaları şairliğini gölgede bırakacak kadar ileri bir seviyedeydi ve kendisine bugünlere kadar uzanacak bir ün kazandıran, günümüz matematikçilerine dahi ışık tutan cebir Risalesiyle dörtlüklerini bir arada sunan rubayiyatını birlikte kaleme almayı başarmış büyük bir yeteneğe sahiptir. Dönemin üç ünlü ismi Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam'ın kayıtlarda Semerkant'ta bir araya geldikleri anlatılmaktadır. Dönemin hakanı Melikşah, adı devlet düzeni anlamına gelen ve bu ada yakışır yaşayan veziri Nizamülmülk'e çok güvenirdi. Ömer Hayyam'la ilk kez Semerkant'ta tanışan Nizam onu İsfahan'a davet eder. Orada buluştuklarında ona devlet hülyasından bahseder ve bu büyük hayalinin gerçekleşmesi için Hayyam'dan yardım ister. Fakat Hayyam devlet işlerine karışmak istemez ve teklifini geri çevirir. Saray entrikalarından hayatının sonuna kadar uzak kalmaya gayret eder. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Tarlabaşı bulvarında sakız ağacı ışıklarından başlayıp, Tepe başına kadar inen caddeye adı verilen Ömer Hayyam, 4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur'da arkasında birçok eser bırakarak fani dünyaya veda etmiştir. Kabri bu şehrin Hira mezarlığındadır. Değerli dinleyenler gerek Hayyam'ın zamanında gerek sonraki çağlarda yazılan kaynaklarda çağının bütün bilgilerini edindiği, o alanlarda derin tartışmalara girdiği fıkıh, ilahiyat, kıraat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi okuttuğu yazılıdır. Ebul Hasan Ali el-Beyhaki onun çok bilgili bir kimse olduğunu fakat Müderrislik hayatının pek başarılı olmadığını bildirir. Ayrıca Zemahşeri ile uzun boylu tartışmalara giriştiğini, onun derslerine bile devam ettiğini, Zemahşeri'yi bilgi bakımından beğendiğini yazar. Hayyam'ın fizik, metafizik, matematik, astronomi ve şiir konularında değişik eserleri vardır. Bunlar arasında İbn-i Sina'nın Temcid yani yücelme adlı eserinin Yorum ve tercümesi de yer almaktadır. Zamanında bir bilgin olarak ün kazanan Ömer Hayyam'ın, Edebiyat tarihindeki yerini sağlayan, Sonraki yüzyıllarda da Doğu İslam dünyasının en büyük şairlerinden biri olarak anılmasına yol açan, Rubayyatları yani dörtlükleridir. Ömer Hayyam İran ve Doğu edebiyatında rubai türünün kurucusu sayılır. Sonraları aralarına başkalarının eserleri de karışan bu rubai'ler 200 kadardır. Hayyam oldukça kolay anlaşılan, yumuşak, akıcı, açık ve seçik bir dil kullanmıştır. Şiirlerinde gerçekçidir. Yaşadıkları, gördükleri ve çevresinden zamanın gidişinden aldığı izlenimleri yapmacığa kapılmaksızın olduğu gibi dile getirmiştir. Onun şiirinde zamanın haksızlıkları, softalıkları, akıl almaz saçmalıkları ince, alaycı, iğneleyici bir dille yerilir. Dörtlüklerinde işlediği konulara çoğunlukla felsefe açısından bakar. Konu olarak dünya, insan hayatı, yaşama sevinci gibi insanla sıkı bir bağlantı içinde bulunan gerçek eylem ve davranışlar ele alınmıştır. Bazı dörtlüklerinde filozofça derin bir sezgi, açık ve seçik bir insanseverlik duygusu, gösterişten, aşırılıktan uzak bir yaşam anlayışı görülür. Hayyam kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiş, Rubai alanında tek örnek olarak benimsenmiştir. Batı ülkelerinde adına birçok dernek kurulmuş, Rubai'leri bütün batı dillerine, bu arada birçok defa Türkçe'ye Rubayyat-ı Hayyam, Hayyam'ın Rubayileri, Ömer Hayyam ve Rubayileri ve Dörtlükler adı altında tercüme edilmiştir. Gönül verdi bana Ademeden hayran olur Birden gelir Bir yan olur Birden gelir Şadan olur hey Birden sanarsın Kış gibi Çok zenherin olmuş gibi Birden beşaretten doğar Hoşuma yine Bostan olur hey Biriden sanarsın kış gibi, çoğu zenhelin olmuş gibi. Biriden beşaretten doğar, hoşuma ile bozdan olur he. Biriden gelir İsa gibi, ölmüşleri bir gibi yıkılar. Biriden gider gibiler yine, bir avl ile ağlan olur he dönerçe bir ayle rahmet saçar her dem gelir gümrah Yunus hey İşaretten doğaç O şubay ne iran olur hey Akra FM Gözünüz yolda kulağınız Akra'da olsun Değerli dinleyenler, Ömer Hayyam daha yaşadığı dönemde İbn-i Sina'dan sonra doğunun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyor. Zamanının bütün bilgilerini bildiği söyleniyor. O, herkesten farklı olarak yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almamış, oysa ismini çokça duyduğumuz teoremlerin isimsiz kahramanlarından biri olmuştur. Hayyam'ın cebre unutulmaz hizmetleri olmuştur. Cebir en yüksek noktasına onunla ulaşmıştır. O cebri, Descartes'in ilk defa yeniden ele alıp yönelttiği noktaya yüzyıllar önce ulaştırmıştır. Onun Descartes'ten daha önce Cebir'le geometriyi birleştirdiğini görüyoruz. Bunu Hayyam, Apollos'un koniklerinden faydalanarak içlerinde dik açı bulunan biri yatay, biri düşey iki eksene göre çözmüştü fonksiyonların birleşimlerine göre de 13 çeşide ayırmış, Avrupalılarca yabancı yepyene bir çığır açmıştı. En büyük eseri Risaletün Fi Berahin İl Cebr Vel Mukabele adındaki Cebir Risalesidir. Aslı 52 sayfa olan eser konusu bakımından beş ana bölümdür. Birinci bölümde önsöz cebrin esas tarifleri ve denklemlerinden oluşur. İkinci bölüm, birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümünü, üçüncü bölüm, kübik denklemlerin teşkilini, dördüncü bölüm, paydalarında bilinmeyen kuvvetleri bulunan kesirli terimli denklemlerin tartışması anlatılır. Beşinci bölüm ise, cebre dair bazı ek ilaveler hakkındadır. Eser, Wopke tarafından Fransızcaya tercüme edilmiştir. Eserin, Leyden, Paris ve India ofis kütüphanelerinde yazma bulunmaktadır. O cebri, sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini amaçlayan bilim olarak tanımladı. Matematik bilgisi ve yeteneği, Zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam, denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yapmıştır. Netakim Hayyam, 13 farklı 3. dereceden denklem tanımlamıştır. Denklemleri terim sayısına göre sınıflandırmış ve her grubun çözüm yöntemi için formülleri vermiştir. Bunu yaparken de çoğunlukla geometrik metot kullandığı çözümleri zekice seçilmiş koniklere dayandırmıştır. Bir kitabında, İki koninin ara kesitini kullanarak, üçüncü dereceden her denklem tipi için, köklerin bir geometrik çizimi bulunduğunu belirtir, ve bu köklerin varlık koşullarını tartışır. Matematik alanında yaptığı çalışmalarla meşhur olan Ömer Hayyam, ilk defa kendisi tarafından tasnif edilen, üçüncü dereceden denklemlerde, üç kökün tayinini gerçekleştirerek, bugünkü cebirle matematik analizinde, seri ve dizi konusunda yeni bir uygulama alanı olan formülü ortaya koymuştur. Bu formül, zamanımız cebir kitaplarında binom formülü olarak bildirilmekte, formülün terimlerinin açılımlarının katsayılarını pratik olarak veren tablo, aritmetik üçgeni veya Pascal üçgeni adını almaktadır. Pascal üçgeni diye bildiğimiz tablo aslında Hayyam'a ait bir keşiftir. Hayyam, İngiliz matematikçi Newton'dan 600 sene, Fransız matematikçi Pascal'dan 500 sene önce bu formülü bulmuş oluyor. Binom formülü ve aritmetik üçgeni, matematik tarihinde ilk defa Ömer Hayyam tarafından ortaya konduysa da, ondan asırlar sonra yaşamış bilim adamları bunlara sahip çıkmış, ve sanki kendi buluşlarıymış gibi ilim dünyasına sürmüşlerdir. Bu gerçeği Hamit Dilgan'da Matematiğin Tarih ve Tekamülüne Bir Bakış adlı eserinde bugün Paskala ya da Tartakliya'ya atfedilen aritmetik üçgen ve Newton'a dayandırılan Binom formülü Hayyam'ın eseridir şeklinde ifade etmiştir. Hayyam bir kitabında Öklid'in aksiyonlarıyla ilgili çalışmaları toplamış, Öklid'in paralellik aksiyonunu başka bir önerme kümesiyle değiştirerek Öklid dışı geometrinin temellerini atmıştır. Bunun sonucunda da bugün Öklid dışı geometride kullanılan geniş, dar ve dik açı hipotezleri ile ilgili biçimlere ulaşmıştır. Yani Öklid dışı geometrinin temellerini atan Hayyam olmuştur. Ökled'in yapıtı üzerine yorumlarında, irrasyonel sayılarında tıpkı rasyonel sayılar gibi kullanılabileceğini kanıtlaması, matematik tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Bu çözüm yöntemi, Hayyam'ın Descartes'dan 600 yıl önce, analitik geometride nedenli derinleşebileceğini göstermesi açısından da fevkalade önemlidir. Bundan başka Hayyam, 17. yüzyıl Fransız matematikçisi, Pierre Fermat'a atfedilen Fermat teoreminin özel bir hali olan x üzeri 3 artı y üzeri 3 eşittir z üzeri 3 denkleminin tam sayılarla çözülemeyeceğini Fermat'dan 550 yıl önce göstermiştir. Ömer Hayyam'ın bu konudaki çalışmaları ortaçağ matematikçilerince temel kural olarak kabul edilmiştir. Değerli dinleyenler, Ömer Hayyam, matematiğin yanında astronomiyle de meşgul olmuştur. Ömer Hayyam zamanında tıp ilmi hastanelerde öğretiliyor ve astronomi de medreselerden çok rastathanelerde tahsil ediliyordu. Önceleri Nizamülmülk'ün desteğiyle Nişabur'da eski bir rasat kulesinde çalışmalarına başlamış, 1074 yılında da, Bağdat Darül Rasatına müdür tayin edilerek Zici Şahı hazırlamakla görevlendirilmişti. Bir süre sonra tekrar Nişabur'a dönen Ömer Hayyam, devlet işleri için ihtiyaç duyulan güneş yılına dayalı bir takvim hazırlanması veya mevcut takvimin düzeltilmesi için 1075 yılında İsfahan'da Rey Gözlem Evi'nde oluşturulan kurulun başına getirildi. Kurul kullanılan takvimleri düzeltmek yerine mevsimlere tam uyan yeni bir takvim yani celali takvimini hazırlamıştır. 21 Mart 1079 yılında tamamlanan ve halk arasında Ömer Hayyam takvimi bugünse celali takvimi olarak bilinen takvim için büyük bir çaba sarf etmiştir. Takvimde öyle bir sistem uygulanmış hata nispeti öyle azaltılmıştır ki Sağlamlık ve hassaslıkta ondan 600 sene sonra batıda yapılabilen Gregorian takvimi bile ona ulaşamamıştır. Osmanlı döneminde resmi takvimlerin temelini teşkil eden, güneş yılına göre düzenlenen Hayyam'ın takvimi 5000 yılda bir gün hata verirken, bugün kullandığımız Gregorian takvimi daha kusurlu olarak 3330 yılda bir gün hata vermektedir. Geceye katran çal, acıya üssal. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun benim. Ey keman geniş, durma vur. asılsa bu sine vurgu. Nuru düşsün düşlerin kor olsun. Seni görmesin kör olsun. Taş bassın yerime de gönlüne.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 Demiş biri daha yüzüme, yüzüme evli olur inansın bu sözüme Sözüme, sözüme aman aman Sözüme aman aman Emrik olur inansın bu sözüme üstüme üstüme üstüme aman aman üstüme aman aman vay ben el toprak üstüme üstüme üstüme aman üstüme aman üstüme aman aman üstüme aman aman Akra, akra Her akra. zaman canlı, her zaman beyaz bir dalga. Değerli dinleyenler, Ömer Hayyan fizik konusunda da araştırma ve çalışmalar yapmıştır. Altın ve gümüşün yoğunluklarını araştırmıştır. Kıymetli taşları bozmadan... Bunların yardımıyla elde edilen eşyanın kıymetinin takdiri hakkında Mizanul Hikem adlı bir eser yazmıştır. Muhtasar fi't-tabiyet adındaki risalesi de fizik dalındadır. Hazini "Mizanü'l Hikmesinde onun terazi konusunda başarılı çalışmaları olduğunu, hatta El-Kısta'sül Mustakim adında bir terazi icat ettiğini bildirir ve şeklini çizer nasıl çalıştığını anlatır. Hayyam'ın coğrafya ile ilgili Levazimul Emkine adında bir eseri bulunmaktadır. Bu eserinde Hayyam, tayin etme usulüyle çeşitli kıtaların iklim değişiklikleri hakkında bilgiler vermektedir. Ömer Hayyam metafizik konusunda da eserler vermiştir. Risaletün fi külliyatil vücut adlı eseri varlıktan bahsetmektedir. Bu eserin yazma bir nüshası Berlin'de bulunmaktadır. Darül İlmil Külliyat adındaki Farsça küçük yazma risalesi de Paris'tedir. Bu risalenin birçok bahisleri Christensen tarafından tercüme edilmiştir. Varlık ve mükellefiyetleri hakkında Risaletün fil kevn ve teklifi vardır. Değerli dinleyenler, Ömer Hayyam'ın eserlerine topluca bir göz atmak gerekirse, bunlardan günümüzde sadece 18 adedenin isimleri bilinmekte, oysa onun çeşitli bilim dallarında birçok eser yazdığı da inkar edilemeyecek kadar ortadadır. 1- Zici Melik Şahi. Bu eser astronomi ve takvime dairdir. Melikşah'a itaf edilmiştir. 2- Kitabül fil burhanül sıhhatü turukul hind. Bu eser geometri hakkındadır. 3- Risaletün Fi Berahinil cebr ve Mukabele. Cebir ve denklemlere dair bir eserdir. 4- Müşkilatül Hisab. Bu eser aritmetik konusundadır. Bir nüshası Almanya Münih'te bulunmaktadır. 5- Darül İlmil Külliyat Bu eser genel prensiplere dairdir. 6- Nevruzname Bu eser takvim ve yılbaşı tespitini anlatmaktadır. 7- Risaletün Fil İhtiyalli Marifet Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair olup, Almanya Göte Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur. 8. Risaletün fi şerhi ma min müsaaderatı kitabı öklides. Öklid'in bir probleminin çözülmesi metoduna dairdir ve Hollanda Leyden Kütüphanesi'nde bir nüshası vardır. Vokke tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir. 9. Risaletün fi külliyatil vücut. Felsefede ontoloji bahsine dairdir. Berlin Kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur. 10 Muhtasarun Fittabiyat. Bu eser fizik ilmine dairdir. 11 Risaletun Filkeun ve Teklif. Felsefeye dair bir eserdir. 12 Levazimil Emkine. Mezkun yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair bir eserdir. 13 Fil cevap, selaseti mesail ve fil keşfil hicab. Bu eser, üç meseleye cevap ve alemde zıttığın zorunlu olduğuna dairdir. 14. mizan Hikem. Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan, kıymetini bulmanın yöntemini anlatan bir kitaptır. 15. Abdurrahman el-Nesevi'ye cevap. Allahü Teala'nın alemleri yaratmasının, ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmetlerini anlatan bir eserdir. 16. Nizamül Mülk Arkadaşı olan vezirin biyografisidir. 17. Eşar-ı Bil Arabiye Arapça rubayileri bir araya toplamış bir eserdir. 18. Fil Mutayat Bu eser ilim prensiplerini anlatmaktadır. Değerli dinleyenler, yakın zamanlarda Ömer Hayyam'ın çalışmalarının yeniden basınları, onun matematiksel çalışmalarının önemini teyit etmiştir. Hali hazırda Hayyam'ın matematiksel çalışmaları üç kategoride değerlendirilebilmektedir. 1- Temel cebirsel geometrinin ilk formülasyonu, 2- Oranlar kuramındaki çalışmaları, 3- Paraleller kuramındaki çalışmaları. Söz konusu yeni bulgularla Hayyam'ın matematiksel çalışmalarının geçmişte bilinenden daha da önemli olduğunu açığa çıkarmıştır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Hayyam'ın başarılarını kutlamak için 1999 yılında uluslararası bir kolokyum düzenlemiş ve ardından Hayyam'ın önemli matematiksel çalışmalarının basılmasına karar vermiştir. UNESCO'nun Beytül Hikme adlı projesi kapsamında Paris'te yaşayan Mısır asıllı meşhur bilim tarihçisi Rüştü Raşit ve Hayyam üzerine hazırladığı doktora çalışmasıyla bilinen Bijan Vahabzade, Hayyam'ın matematikle ilgili mevcut ve şimdiye kadar ulaşılamayan önemli el yazımı eserlerinin tenkitli neşrini üstlenmiştir. Bahsi geçen kritik basım önce Fransızca daha sonra İngilizce olarak okuyucuya ulaştırılmıştır. Cebir Risalesi'nin İngilizce metni Fransızcasından çevrilmiştir. İngilizce metnin sadece çeviri metni içermesine karşın, Fransızca metnin hem Arapça orijinalini hem de Fransızca çevirisini içerdiği not edilmiştir. Fransızca metin hazırlanırken, Hayyam'ın metninin bilinen bütün el yazımlarına başvurulmuştur. Çemberin çeyreğini bölme üzerine incelemenin Fransızcası için, Tahran Üniversitesi kütüphanesinde bulunan, bilinen tek orijinal el yazıma esas alınmıştır. Rüştü Raşit söz konusu metnin bilinen ilk basımını yapmış ve çevirisini gerçekleştirmiştir. Şunu da belirtmekte fayda vardır ki, bu iki metnin daha önce Raşit ve Dejabbar tarafından Arapça basımı da yapılmıştır. Müslüman bilgin hayyamın çalışmalarının basımına üstlenerek, dünyanın matematik tarihi anlayışına büyük katkı yapan, bu konuda çalışma ve araştırma yapan kimselerin bilginimizle eserlerinden haberdar olmasını temin eden UNESCO'ya bir teşekkür borcumuz vardır. Değerli dinleyenler, bir İslam Bilginleri ve İcatları programımızı daha geride bırakıyoruz. Yeni bir haftada yeni bir bölümle buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İslam Bilginleri ve İcatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlar, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi,